Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi Ve eshabihi ve etbaihi ecmain Allah hamdolsun Onun şerefli peygamberine salat ve selam olsun Bugün hayatını anlayacağımız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 Dört buçuk metre derinliğinde o hendekleri yiğitler kazmaya başlarlar. Efendimiz o tuzarlı gruba ayırmıştır sahabeyi. Ayırırken fikrin sahibi olan Selman'ı kendi grubuna dahil etmek için muhacirler de da Selman bizdendir Selman bizdendir deyip Selman'ı yanlarına almaya çalışıyorlar.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 Hendekten sonra Hayber, Hayber'dedir. Ondan önce Hudeybiye'dedir. Ve Aleyhissalatu vesselam Efendimiz neredeyse Hendekten sonra Tebuk'ta, Veda Haccı'nda o da oradadır. Hazreti Ebubekir'in hilafet günleri Selman yine sahnededir. İrtidat hareketleri adına Selman-ı Farisi nereye göndermişse Hazreti Ebubekir o oradadır. Ama asıl Selman'ı biz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 Beş tane mesajı söylüyorum, sözlerimi noktalıyorum. Madem Selman Faris'in beş tane ismi var, o beş isimden biz kendi dünyalarımıza beş tane mesaj taşıyalım. Bir, kalmini, kabileni, makamını, mevkini, şanını, şöhretini, servetini, aileni.